Hayırlı günler Çok kıymetli dinleyinlerimiz Bir sohbet programında Yine sizlerle beraberiz Gününüz günleriniz Hayırlı bereketli olsun inşallah Rabbim Şu günde ve bugünden sonra Gelecek günlerde Bizleri her türlü Kazalardan Belalardan afetlerden Musibetlerden muhafaza eylesin Diyoruz Allah'ın selamı, rahmeti, bereketi hepinizin ve tüm ona inanan insanların üzerine olsun diyerek sohbetimize başlıyoruz. Çok değerli dinleyiciler, Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın hadisi şerifiyle programımıza başlıyoruz. Sabit Bin Dahhak'tan radiyallahu anh, Resulullah'ın Aleyhissalatu vesselam'ın şöyle buyurduğu rivayet edilmektedir. Kim İslam'ın dışında bir din üzere yemin ederse, dediği gibidir. Sahip olmadığı bir şeyi adyanın bunun yerine getirmesi gerekmez. Kim kendisini bir aletle öldürürse, kıyamet gününde aynı aletle azap görecektir. Kim bir mümine lanet ederse, Onu öldürmüş gibi olur. Kim bir mümine küfür isnat ederse, O da onu öldürmek gibidir. Buyurulmaktadır. Diğer bir hadisi şerifte, Abdullah İbni Besut radıyallahu şöyle rivayet ediyor. Resulullah aleyhissalatü vesselam, Kalbinde zerre kadar kibir bulunan kimse, Cennete giremez buyurdu. Bunun üzerine bir zat, ya Resulallah, insan elbisesinin ve ayakkabılarının güzel olmasını sever, arzu eder dedi. Resulullah aleyhissalatü vesselam, şüphesiz ki Allah güzeldir ve güzelliği sever. Kibir ise kendini yüksek görerek hakkı inkar etmek ve insanları hor görmektir buyurdu. Evet değerli dinleyiciler, bunu bir daha ifade ediyorum. Çünkü çok önemli bir husus.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 Bununla ilgili Öykümüze geçmeden evvel Size bir hususu arz etmek istiyorum Maalesef günümüzde Günümüz insanların Çok ciddi bir hastalığı bu Kibir hastalığı Gurur hastalığı Hazreti Musa aleyhisselama Atfen bir şey anlatılır Cenab-ı Hak Hazreti Musa'ya Ya Musa Dünyada en hor en hakir en değersiz varlığı benim huzuruma getir buyurur Hz. Musa aleyhisselam etrafına bakar döner dolaşır sonrasında bağışlayın bir köpek görür boynuna ipi bağlar ve onu Rabbin huzuruna getirmek için yola çıkar belki de tur Sina'ya Gider. Yolun yarısına gelince aniden irkilir Hazreti Musa Aleyhisselam o ipi bağışlayın köpeğin boynundan çıkarır kendi boynuna bağlar ve Rabbisinin huzuruna öyle gelir Cenab-ı Hak buyurur ki ya Musa eğer onu öyle getirmiş olsaydın helak olacaktın buyurur belki o peygambere ait Peygamberliğin yüksekliğine ve yüceliğine ait bir dengedir ama Biz bu hadiseden alacağımız ders şu ki katıyen kimseyi kendimizden küçük görmeyeceğiz İçinde bulunduğumuz mal, makam, servet, şan, şöhret, yetki ne olursa olsun Kendimizi de hiç kimseden büyük, başkasını da kendimizden küçük görmeyeceğiz Bu müminde olması gereken bir hasret değil değerli dinleyiciler Evet, geldik bugünkü öykümüze. Bugünkü öykümüzün adı Sorgu. Adın ne? diyordu. İsmim Yavuz efendim. Adını sorduk, adını. İsmini bırak. Söylemiştim efendim, Yavuz. Sen bizle dalga geçiyorsun herhalde. Öyle ad olmaz. Onu çağdaş hale getirip, biraz da süsleyerek, tavus diye değiştirelim. Yaz kızım. Tavusmuş bu genç. Ne iş yaparsın sen? Talebeyim efendim. Yaz kızım, öğrenciymiş. Kırlarda gezerken yakalanmışsın. Bahar gelmişti efendim, onu seyrediyordum. Bu bahar komşunuzun kızı falan mı ha? Hayır efendim. Ilk baharda uyanan, tabiatı kastetmiştim. Geri zekalı olduğun belli zaten. Öğrenci adamın tabiatla tek ilişkisinin tabiatçılık. Yani naturalizm olduğunu bilmez misin sen? Ne işim vardı orada? Efendim, ben kırlarda gezerken Birbirinden güzel çiçekleri seyreder Toprağın canlanışını tefekkür eder Ve tekrar yaratılışın sırrını ermeye çalışırım O güzelliklerin ve yeşilliklerin hayranıyım Yeşil dedin ha? Açık bir itiraf bu Yaz kızım, bu da onlardanmış Bir daha baharın da doğanın da Sadece TV'den seyrettirilmesine, elinde bir de tarih kitabı bulmuşlar. Geçmişimi öğrenmek istemiştim efendim. Başka işin yok mu Sersem? Geleceğe baksana, hem sana o tür tarih öğrenmenin yasak olduğunu söylemediler mi? Yasak olduğunu bilmiyordum. Devrim tarihi okuyabilirsin ama o devrin tarihini asla. Büyüklerimin nasıl insanlar olduğunu öğrenecektim. Bu daha da kötü ya. İyileri araştırayım derken iyi bilinen kötülerin gerçek yüzlerini de kazayla öğrenirsen hem iyileri bilmen de iyi olmaz bizim için. Yaz kızım. Bir daha tarih okutturulmamasını. Cebinde bulunan takkeye ne dersin? Herhalde dedemin takkesi demeyeceksin değil mi? Hayır efendim. Benim dedem sarık bağlardı zaten. Senin bütün geçmişin karanlıkmış birader. Yaz kızım. ''Gerçek aydınların yanında, aydınlanıncaya kadar göz hapsinde tutulmasına, sıradaki kız gelsin. Adın ne senin? Ayşe efendim. Amma da ters adın varmış be senin. Bunun için tersinden okuyup düzeltmek gerek. Yaz kızım, eşyaymiş bu kız. Böylelikle onlar için düşündüğümüz kimliğe de uygun olur. Sen eşya, başındaki örtü için ne diyeceksin?'' dinleyiciler maalesef böyle dönemler de geçirdik insanların kafasındaki düşüncesinden dolayı yargılanılan suçlanılan mahkum edilen üzerindeki elbisesinden dolayı suçlanılan mahkum edilen bir dönem cahiliye döneminde bile olmamıştır belki. İnsanların kafasındaki düşüncesinden dolayı üzerindeki elbisesinden dolayı giymiş olduğu renklerinden dolayı bunların suç unsuru Sayıldığı Bir başka dönem var mıdır bilemiyorum Ama Hani insan hakları Özgürlük Falan filan demokrasi diyoruz ya Eğer Demokrasi Tek düze bir düşüncenin insanlarda hakim olması ise Bu Despotizm olur Bu demokrasi olmaz işte bundan dolayıdır ki en büyük demokrasi, en büyük özgürlük, en büyük insan hakları, İslam'da ve İslam tarihinde görülmüştür. Bunun numunelerini, bunun misallerini, şu anda ben, hatırımda olanlarıyla bile saysam, arka arkaya, en az 10 tane hemen sayabilirim. Bunun için eğer İslam'dan, Kur'an'dan ve Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın ortaya koymuş olduğu bu dinden daha iyi bir özgürlük daha iyi insanların mesut olacağı, huzurlu olacağı bir din veya bir sistem olacak olsaydı Allah onu İslam olarak gönderdi veya İslam'dan sonra bir din olarak gönderebilirdi. İslam son dindir ki Kıyamete kadar gelecek bütün insanların mutlu ve huzurlu olmasına, Bütün insanların problemlerinin çözülmesine yetecek kapasitede. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam öyle bir peygamberdir ki, Hani o bir batılının ifadesiyle, Problemlerin, problemler üzerinde biriktiği şu asrımızda kendi zamanındaki devasa problemleri, bir kahve içme rahatlığı Kolaylığı kadar Rahat çözen Hazreti Muhammed'e insanlık ne kadar muhtaçtır Sana Muasır bir vücut olamadığımdan dolayı Müteessirim ya Muhammed Dediği gibi Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam Kıyamete kadar gelecek Bütün insanların problemlerini Çözmeye yetecektir Yetmiştir Ve ona müracaat edenler katiyen problemlerinin çözümsüz kalmadığını görmüştür. Bu noktadan bizler insanların isimleriyle değil, kafasındaki düşünceleriyle değil, Yunus ne güzel demiş, yaradılanı severim yaradandan ötürü. İşte bunun için biz bir defa insanları insan olduğu için sevmeyi öğrenmemiz lazım değerli dinleyiciler. Öyle ya, Adı şu olur, bu olur. Zaten bir insan kendi adını kendi koymamıştır ki adı konulduğu için suçlanılsın. Veya hangi ad konulursa konulsun ama maalesef bir dönem çocuklara kaya ismini koyabilirsiniz. Taş, tunç koyabilirsiniz. Ama İslami terim diye veya sahabe isminden birisini koyamazdınız. Buna karşı çıkılıyordu. Karanlık bir dönem ama elhamdülillah gün geçtikçe aydınlanan, gün geçtikçe insanların akıllarında bazı hususların aydınlandığı, yavaş yavaş güzelleşen ve üstadın o müjdesiyle ümit olumuz şu istikbal inkılabatları içerisinde, en yüksek ve gür sada, İslam'ın, Kur'an'ın sadası olacak, müjdesi yavaş yavaş tecelli etmeye, tezahür etmeye başladı. Dünyanın her tarafında da tecelli ediyor elhamdülillah. Onun için, mümin katiyen ümitsizliğe girmemeli. İnanıyorsanız, mutlaka üstünsünüz. Biz inanıyoruz. İnancımızın gereği olarak da, ...O'nun yoluna hizmet etmeyi... ...hayatımızın en büyük gayesi biliyoruz inşallah. İşte bu noktadan... ...sizlere... ...belki... ...bir süre... ...bir devre ışık tutmuş... ...ve o devirden sonra... ...binlerce, on binlerce, yüz binlerce... ...nur talebesi olmuş insanın... ...imanına vesile olmuş üstattan bahsetmeyi düşünüyoruz. Çünkü hepinizin malumu bir kitabı ele aldığınız zaman kitabın başında yazarın hayatı ile ilgili yazarın hayatını anlatan bir giriş olur. O aslında yazarı tanıtmak, ondan sonraki eseri okunmasının, anlaşılmasının idrak edilmesi için bir giriş kapısıdır. Veya bir yere bir konferansa bir konuşmaya bir alim, bir ilim adamı geldiği zaman konuşma başlamazdan önce o ilim adamının hayatı kısaca anlatılır, onun tanıtımı yapılır. Niçin? Dinleyenlerin onu daha iyi dinlemesi için. Şimdi bu noktadan Hani Üstad kendi döneminde o dönemin insanı anlayamadı. Anlayamadığı için de Üstad siz beni anlayamıyorsunuz. Ben sonraki gelecek Mehmetlere, Hasanlara, Hüseyinlere sesleniyorum dediği gibi. Belki biz de anlayamıyoruz, anlayamayacağız. Anlamamız da mümkün değil. Çünkü kendi bulunduğu zamanda yüz sene sonrasının hesabını yapan... 200 sene sonrasının kitabını yapan bir insanı şu günümüzün ben kendi adıma diyorum dar idrake sahip ufku dar olan bir insanın anlaması mümkün olmasa gerek ama karınca misali onu anlayamasak bile onu anlama yolunda da olmaz mıyız diyoruz ve Üstadımızla ilgili sizlere birkaç hususu arz etmek istiyoruz. Belki bu gün veya günler alabilir değerli dinleyiciler. Asrın muallimi, asrı en iyi okuyan, ihtiyaçlarını en iyi bilen insandır. Zaf noktalarını tereddütsüz tespit etmeli Reçetesini ısmarlama mahiyetine uygun olarak vermelidir Bizim zaafımız iman zaafıydı Ve mariz bir asrın, hasta bir unsurun, alil bir uzvun reçetesi ittiba-ı Kur'an'dı Mağlup bir milletin çocukları kendi değerleri hakkında ikna olmak istiyorlardı değerlerinin değil, kendilerinin mağlup olduğu, hakkın yüksek mevkisini koruduğu onlara ispat edilmeliydi. Akıllar ve kalpler delillerle tatmin olmalı, nefsin ve şeytanın söyleyecek sözü kalmamalıydı. Zira imanın etrafındaki surlar yıkılmış, vicdanlar tefessüh etmişti zaman hazretleri için kainatın en büyük hakikati imandı. Zerrattan seyyarata, bütün mevcudatın yüzü imanı gösteriyor, dili iman diyordu. Bu kitabın yazılmasına, en has cevherlerin mürekkep olarak kullanılmasına sebep olan büyük hakikat oydu. İnsan onunla kainata meydan okuyabilir... Hakiki tesiri esbaba vermekten kurtulup, Gerçek hürriyete kavuşabilirdi. Evet, Hakiki imanı elde eden adam, Kainata meydan okuyabilir diyor. Biz ne anlamalıyız buradan? Bir insan düşünün, Kendi döneminde, Yalancı şafağın bile çakmadığı bir dönem, Allah demenin, Kur'an öğretmenin, Kur'an talim etmenin yasak olduğu bir dönemde her şeye rağmen tek başına imana, Kur'an'a hizmet duygu ve düşüncesiyle dünya adına bütün zevkleri, bütün menfaatleri, dünyaya ait bütün zevkleri, arzuları, istekleri, Hani diyor ya, seksen küsür senelik hayatımda dünya zevki namına bir şey tatmadım. Ömrüm memleket zindanlarında, memleket hapishanelerinde geçti. Değerli dinciler, haksız yere mahkum olan bir insanın psikolojisini şöyle bir ölçün tartın. Bir haksızlığa düçar olmuş bir insana gidin, o insana sorun. Ne kadar mutedil, ne kadar dengeli de olsa o mahkumiyetinden sonra o insana bakarsınız ki isyankar noktasına gelmiş. Çünkü yapmadığı bir şeyden dolayı mahkum edilmiş, ceza görmüş olduğundan dolayı onu hazmedememektedir. Ama düşünün ki üstad 28 yıl memleket memleket, hapishane hapishane, Zindan zindan sürgün sürgün dolaştırılmış ancak katiyen bu vatana isyan etmeyi düşünmemiş. Devletine isyan etmeyi düşünmemiş. Ve hatta ileride de geleceğiz inşallah. Yeri ve zamanı geldiği zaman talebeleriyle harpte bir asker gibi savaşmış. Gönüllü alay kumandanı olarak. Bu noktadan üstadın hayatında ama şunu üzerine basa basa ifade ediyorum. Bunu bir cemaatçılık taassubu olarak kabul etmeyin ne olursunuz. Eğer üstad Bediüzzaman hazretlerini bir cemaata veya cemaatçılık dairesine hapsetip de o şekilde bakar inceler değerlendirirseniz biz de aynı şekilde değerlendirirsek zannediyorum üstad'a en büyük haksızlığı yapmış oluruz. Onun için hakiki imanı elde eden adam kainata meydan okuyabilir. Evet. Bu kitabın Yazılmasına en has cevherlerin mürekkep olarak kullanılmasını sebep olan büyük hakikat oydu. İnsan onunla kainata meydan okuyabilir hakiki tesiri esbaba vermekten kurtulup, gerçek hürriyete kavuşabilirdi. İnsanı insan edecek imandı. Hani iman insanı insan eder, belki de sultan eder, ama imansız bir insan, canavarlaşır, hayvan halini alır diyor ya. En güzel olma makamına, imanıyla eriyordu. Kainatın en has, donanımlı, Nazik ve Nazenin misafiri ancak imanla mahlukatın duğununa düşmekten kurtulabilirdi. İmansız insan kainatın en çaresiz ve zayıf mahlukuydu. İmanla kainatı teftiş eden bir müfettiş olma makamına çıkıyor, arzın halifesi oluyordu. Küfür insanı kanın, irinin, kör makinaların hizmetçisi olma derekesine düşürüyordu. Dünya ve ukba saadetinin yegane çaresi imandı. Bunu bir daha tekrar ediyorum değerli dinleyiciler. Dünya ve ukba saadetinin yegane çaresi imandı. İnkar etmemek değil, zira inkar etmemek başka, iman etmek bütün bütün başka idi. İman, her eserin üzerinde sahibinin mührünü görmek, tanımak, Okumaktı. Onu Celle Celaluhu esma ve efsafe ı ilahisiyle bilmekti. İnanıyorum derken inandığını tanımak ve o marifetle onun muhabbetine ermekti. Onu görüyor gibi olmaktı. O kadar acz ile bu kadar var olan mahlukatın varlığını kabullenirken sonsuz kudretiyle onu o kadar kabullenmek kendisinin varlığından çok onun varlığına evet deyip şehadet etmekti. Zira insanın kendisinden başlayan varlık var edenin şahidiydi. Üstadın gözü mahlukatı gördüğü anda idraki onların sanatkarını görmüştü. Kainata bakıp da anlamamak inanmamak mümkün müydü? O felaket ve helaket asrının insanıydı. Onun geldiği dünyada İnsanların bir yitiği vardı Bütün çırpınmaları Açlıkları Perişanlıkları ondandı İman oksijenini Yitirdiklerinden çırpınıyor Ahlak damarları kuruduğundan Çatlıyorlardı Hiçbir şey o boşluğu doldurmaya Yıkmadı En müreffeh hayatlar Ahlarla oflarla geçiyordu Çareyi başka yerde Aramak çözüm getirmeyecekti onun içindir ki hep iman dedi. Birinci cihan harbine gönüllü alay kumandanı olarak katılmış ve esir düşmüştü. Esir kampında da boş durmuyor, geceleri başka kamplara gidip kitap okuyor, Rus nöbetçilerine bile dini anlatıyordu. Bunu bir daha tekrar ediyorum çok değerli dinleyiciler. Şimdi değişik yerlerde değişik zamanlarda siz dinleyenlerimizden bize olan teveccühlerinizi bildiriyorsunuz. Bu programı zevkle dinlediğinizi ifade edenlerin sayısı az değil ancak bir altını çizerek bir hususu ifade etmek istiyorum. Ben burada sadece okumakla kalırsam sizde Kadın olsun, erkek olsun. Genç olsun, yaşlı olsun. Sadece dinlemekle kalırsanız bağışlayın ama biz burada havanda su dövüyor oluruz. Başka şey değil bunun adı. Bu öğrendiklerimiz ben yine ifade ediyorum gerek bu sohbet bölümünde gerekse aile hali bölümünde birçok hususu ben de yeni öğreniyor ben de kendi hayatıma tatbik etmeye çalışıyorum ancak eğer bizler öğrendiğimizle amel etmezsek etrafımızdaki insanlara bunu anlatmaya çalışmazsak zannediyorum ötede bunun da bir hesabı olacak değerli dinleyiciler onun için sakın demeyin ben işçiyim memurum ev hanımıyım şöyleyim böyleyim yaşlıyım falan demeyin Üstad Hazretleri Rusya'da esir kampında bile bakın. Hizmet ediyor. Kitap okuyor. insanlara dini anlatıyor. Kimlere kadar? Rus nöbetçilerine kadar. Onun için bunu bir daha ifade ediyorum. Birinci Cihan Harbi'ne gönüllü alay kumandanı olarak katılmış ve esir düşmüştü. O o dönemin alimiydi ama eğer mesele Düşman ordularına, askerlerine karşı milleti, vatanı korumaksa o talebeleriyle birlikte o düşmana karşı koyacak, gerekirse esirde düşecekti ve düşmüştü. Onun için hani nur talebeleri keçeli diye birbirlerini çağırırlar. Keçeli tabiri üstadın beraberinde... Harp ettiği askerleri talebelerinin başında keçe külahlar olurmuş. Onlara onun için keçeli denmiş. İşte alim, ilim adamı hoca talebesiyle birlikte vatanı koruma adına canlarını ortaya koyuyor ve bir adım geriye de atmıyorlardı. Esir kampında da boş durmuyor, geceleri başka kamplara gidip kitap okuyor. ...Rus nöbetçilerine bile dini anlatıyordu. Yahu... ...Üstat Rus nöbetçisine anlatmış dini. O dönemde... ...biz sağımızdaki solumuzdaki... ...Türkiye... ...Türkçe bilene... ...şu aynı topraklarda yaşayan insanlara anlatamıyoruz. Bunun mazereti olamaz değerli dinleyiciler. Anlatamıyorsak... ...anlatamamak bizim kabahatimiz. Üstat... ...Rus'a bile, Rus nöbetçisine bile anlattığına göre... Anlatamayanlar kendi haline oturup ağlasın. Esir kampından arkadaşı olan Mustafa Yalçın'ın ifadesiyle hayatının bütününde olduğu gibi o gün ve o şartlarda da iman lazım demiş, iman her şeye bedel diye haykırmıştı. Gün gelecek insanlar şartların zorluğundan, iman davasına hizmet etmenin sıkıntılarından bahsedecek, Nefisleri adına bahaneler arayacaklardı. Ismarlama insanın yolunun Sibirya'nın amansız şartlarına, Rus askerlerinin namlularının ucuna, Ölmenin, öldürmenin de çok da önemli olmadığı esir kampına uğraması muhakkak ki tesadüfü değildi. Hazret o günkü duruşuyla da dersini vermiş, Esir kampında bile olsanız iman davasına hizmet ...etmemekte mazur görülemezsiniz... ...demişti... ...bu onun yaşantısının... ...diliyle söylediği sözlerdi... ...hal dilinin dersiydi... ...aradan yıllar geçmişti... ...Isparta'daydı... ...İmam Hatip Okulu öğrencilerinden... ...Mustafa Çetin... ...1952'de ziyaretine gitmiş... ...selam vermişti o nurani adama... ...selamı... ...şefkatle metanetle alındı... ...ve bu genç... ...misafire... Yine en sevilen ve en ehemmiyetli görülen ders verildi. Zaman iman kurtarma zamanıydı. Hakiki iman lazımdı. Taklidi iman zamanın cenderesinde eriyip kaybolabilirdi. Ve imanın gereği olan namaz kılınmalıydı. Soluklar yine onu anlatarak alınıyor, o denilerek veriliyordu. İmansızlık, seciyetsizliğin, huysuzluğun ta kendisiydi. Güzel seciyelerin ve iyi hasletlerin menbaı ve menşei olan iman elbette emniyeti bozmuyor, tesis ediyordu. İman emniyetin ve asayişin temini için en tesirli kuvvet olduğu için Risale-i Nur eczaları imandan bahsediyordu. İmanını yaşıyor, imanı ile yaşıyordu. Tesir Allah'tandı. O dilerse kimse durduramaz. O dilemezse asla olmazdı. Hayatta ölüm de onun elindeydi. Allah'ın elindeydi. Ne sıhhat ve ne de hastalık tesadüfün eseriydi. Pirenin karnını tanzim ettiği gibi Manzume-i Şems'i de tanzim eden onların hayatını, bedenini, ruhunu da tanzim ediyordu. Hacı Reşit Övet 1953'te Van'da ziyaretine gitmişti. Hastaydı. İkinci reşid olarak Talebeliye kabul edildi. İhtimal hastalığına dua istemişti ki, Üstad Hazretleri bırakın doktorların evhamını, ben de hastayım diyordu. Belli ki hastalıklara kör tesadüfün eseri gibi bakılmasından, düşülen vehimlerden, ötesindeki kudret elinin görülmemesindeki iman boşluğundan muzdaripti. Hastalıklar da onun birer memuriydi ve ancak onun emriyle gelir, onun emriyle giderdi. Hiçbir şeye zerre kadar tesir hakkı tanımıyor, tanınmasından rahatsız oluyordu. Ve zaten Hacı Reşit de üstadın duasından sonra şifa bulmuştu. Kalbi Allah'a imanla nurlanmıştı ve ihtimal dünya bomba olup patlasa onu korkutamayacak, korkutmayacaktı. O iman Rus'un komutanını da dize getirmişti. Rabbine duyduğu güvenle ebede yürüyen o yüce başa hürmete mecbur etmişti. O Allah'a imanla itminanı ermişti. Evet. O her gece sabaha kadar böyle devam eder. İmana ait meseleleri insandan ayrılmaz bir parça haline getiren, içine nakşeden kulluktu. Öyle büyük bir rahmete ciddi ve samimi bir kullukla mukabele edilmeliydi. Zira eşrefi mahluk olan insan her an bismillah diye zikreden bir ottan geri kalamazdı. Kulluk sonradan verilecek şeylere önceden ödenen bir ücret değil, önceden verilen nimetlere sonradan yapılan bir teşekkürdü. Bunu bir daha tekrar ediyorum değerli dinleyiciler. Kulluk yani bizim bize emredilen namaz, oruç, zekat, hac, haramlara girmeme, farzları yerine getirme. Bize sonradan verilecek şeylere önceden ödenen bir ücret değil. Yani aslında cennet bizim için bir rahmet-i ilahi yoksa bir adalet-i ilahi değil. Zira eğer biz yapmış olduğumuz şeylerin karşılığı cennetse peki bize bu dünyada verilen nimetlerin karşılığı nerede? Eğer bizim yapmış olduğumuz ibadetler bu dünyada zerresinden şemsine sahip olduğumuz nimetlerin karşılığı ise cennetin karşılığı nerede? Onun için ne güzel ifade etmiş. Kulluk sonradan verilecek şeylere önceden ödenen bir ücret değil, önceden verilen nimetlere sonradan yapılan bir teşekkürdü. Bir hakkı takdirdir. İnsanın iyiliği fark edecek kadar insan ismine layık olduğunun ispatı idi. Ve insanın ebede doğru devam eden yolculuğunda lazım olan erzakı ve silahıydı. Değerli dinleyiciler, burada aklıma bir şey daha geldi arz edeyim. Lehul mulk ve lehul hamd. Mülk Allah'ın hamd da ona. Şu dünyada sahip olduğumuz bütün mallar, bütün mülkler, her şey... Bağ, bahçe, servet, mal, her şey Allah'ın. Bizler geçici olarak emanetçiyiz. Onun için, düşünün ki şimdi siz, hazinenin veya maliyenin bir memuru, topladığı vergilerle, elde ettiği trilyonlarla, böbürlenmeye, gururlanmaya, kibirlenmeye hakkı var mı? Yok. Çünkü o kendisinin değil, kendisi orada emanetçi. O milletin malı, devletin malı. Onun için biz insanlar şu dünyada sahip olduğumuz değerlerle gururlanmamız, kibirlenmemiz aynı o hazine memurunun kendisine emanet edilen şeylerle kibirlenmesi kadar ahmakane bir davranıştır. Bütün bunlar elimizden alınacak. Bir dostumuzun yaşlı bir dayısı vefat etmişti. Ben bu münasebetle tüm dinleyenlerimizin cümle geçmişlerinin günahlarının bağışlanmasını Rabbim'den niyaz ediyor. Rabbim bütün geçmişlerimizin ruhlarını şahit etsin diyorum inşallah. Ama netice itibariyle bakıyorsunuz ki neyiniz olursanız olursa olursa olsun toprağa giderken hiçbir şey götüremiyorsunuz. 2 metrekare yere üç beş metre kefenle gidiyorsunuz. Başka yok. Sonumuz bu. Kim olursak olalım onun için bizim olmayan şeylerle gururlanmanın, kibirlenmenin manası var mı Allah aşkına? O, Celle Celaluhu her an anılacak, hiç unutulmayacak ve asla isyan edilmeyecek kadar merhametli ve güzeldi. zamanda kulluk aşk ölçüsündeydi ve bunu hali ibadeti gösteriyordu. Bayram ağabeyin ifadeleriyle, erken yatar, Sabah namazına dört saat kala kalkardı. Biz maalesef kendi nefsimde diyeyim şu günümüzün insanının hastalığı. Ah ne olur yani yatsın namazını kıldıktan sonra uyuyu versek. İşte üstadın hayatı, üstad bu hayatı kendi kafasından çıkarmamış değerli dininciler. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın hayatından hep istifade etmiş. Efendimiz'in sünnet-i senyesini yaşamaya çalışmış. Erken yatar, Bayram ağabeyin ifadeleriyle, Erken yatar, Sabah namazına dört saat kala kalkardı. Tehccüd namazını kılar, Münacat ve evratlarını sabah namazına bir saat kala bitirir, Okuduklarını bir saat, Baş ucundaki bir metre genişliğindeki, Dört metre boyundaki, Şecerede isimleri yazılı, Ali Beyt neslinden olan mühim zatlara bağışlardı. Ben dua ederken, istikbaldeki nur talebelerini avucumun içinde görüyorum derdi. Anahtar deliğinden bakıyor, Duasını bitirmeden odasına girmiyorlardı. Zira, Hatta benim bir dua vaktim var, O saatte melaike dahi olsa kabul etmem demişti. Yine sadık talebeleri, Bayram Yüksel ağabeyimizin anlattığına göre, Mübarek gecelerde ve Ramazan'ın son 15 gününde uyumazdı, uyutmazdı. Talebelerini gece kontrol eder, uyuyanı su döker uyandırırdı. Sultanla muhatap olmak saadeti unutulmuş, ibadetler yapılmaz veya zoraki yapılır olmuştu. O bu şerefi iliklerine kadar duyuyor, onu en büyük bir haz ve huzurla yaşıyor, insanları haliyle ibadetlerinin urunda olmaya davet ediyordu. Çalınan binlerce kapıdan, bağlanılan binlerce alışkanlıktan çok daha güzel, manalı ve eftaldi bu. Böyle ibadet aşığı bir model, binlerce, milyonlarca ölü gönlün dirilmesine yeterdi ve zaman içteki o büyük gücün afaktaki tesirini göstermiş, ondaki kulluk şuuru nefisleri dize getirmişti. İbadetlerinin, iniltilerinin birazına, İnsanların şahit olabilmesi de bundandı. İçlerine bir şey damlar ümidiyle o kapı bütünüyle kapalı tutulmamıştı. Kur'an bir güneşti. Rahman'ın kulunu tenezzülen muhatap kabulü ve hayat kaynağıydı. Kelamullah'tı. Albay Hacı İbrahim Hulusi Yahyagil ağabey ki o üstadın ifadesiyle daima birinciydi. Kur'an okumasına ve ibadetine hayran kalmış. Onun okuyuşunu başkalarından çok farklı bulmuştum. Duyarak, yaşayarak tecvidi manevi üzere, manasına uygun olarak okuyordu. Barlalıda üstad hazretlerinin namazda cehri okunan namazlarda, bilhassa sabah namazlarında Kur'an-ı Kerim'in Elhamdülillah ile başlayan surelerini okuduğunu, Kur'an'ın ilahi sadasının onun bütün ruhunu kapladığını söylüyor ve Barla'da bir gece yanında kalmıştım. Sabaha kadar uyumadan ibadet ediyor, zikir ediyor, tesbih çekiyordu. Pek az uyurdu, uyur gibi görünürdü diyordu. İnliyor gibi zikrine Barla'nın, Isparta'nın, Eskişehir'in, Denizli'nin, Emirdağ'ın, Afyon'un geceleri, dağları, haneleri, otelleri, zindanları şahitti. İniltisini saklamıyor. Belki de saklıyor, o kadarının sızmasına mani olamıyordu. Zira mesuliyet duygusu taşıyan bir insan için Rabbinin azameti karşısında öyle ağlayıp inlemek çok değildi. Çok görmüyordu. Ahiretteki inilti yanında bunun çok az kaldığını iyi biliyordu. İbrahim, Fakaz'la abeyi Afyon hapishanesine atmışlardı. Suçu belliydi, iman derslerini oku oku okumayacaktı. Geceleri bir yandan gün ışığını bekliyor, bir yandan da üstadın hazin sesiyle okuduğu evradı dinliyordu. Bazen de duvarın çıkıntısı üzerine seccadesini serip namaza durduğunda onu seyredalardı. Kendi akıbetine, insanlığın ve İslam dünyasının elemlerini inleyen bir adam vardı karşısında. O elem, Akif'in ifadesiyle bir yüreğin karı değildi. Paylaşacak sineler olsa... Her yürek o acıyı duysa bitecek, yerini sevinçlere, sürurlara terk edecekti. Sanki kendisinden sonraki dönemin insanlarına birer birer sesleniyor, ''Gitme ey yolcu, beraber oturup ağlaşalım.'' diyordu. Sadık Bey, Pilevne kahramanı Gazi Osman Paşa'nın harp ve esaret arkadaşı Sadık Paşa'nın torunu. Binbaşı Mehmet Ali Bey'in oğluydu. İsmail Fakazlı ile birlikte, Emir Dağı'na üstadı ziyarete gitmişti. Gecenin geç saatinde Emir Dağı'na ulaşmışlar ve camiye doğru yönelmişlerdi. Bir evin önünden geçerken yürekleri dağlayan bir inilti duydular. Bu bir zikir, bir evrat sesiydi. Fakat bu farklı bir şeydi. O ses öyle yürektendi ki sanki bütün beden ve ruh dil olmuş konuşuyor, ağlıyordu. Paşa torunu, ...bu sesle olduğu yerde kalakaldı. Ne bir adım ileriye... ...ve ne de geriye gidebiliyordu. Birisi içeride... ...o dışarıda ağlıyordu. Dizinin bağı çözülmüştü... ...o kahramanlığıyla meşhur adamın. Ayakta duracak hali kalmamıştı... ...neredeyse yıkılacaktı. Kim bilir belki de Hazret... ...ya Settarul Uyub... ...ya Zunut diye sesleniyor... ...af ve mağfiret dileniyordu. Bir müddet sonra elinde bir sopa ile bekçi çıka geldi. Burada durmayın. Şeyh Efendi zikre diyor dedi. O zaman üstadın kapısının önünde olduklarını anladılar. Emin Tekin Alp Afyon'da aynı sebepten hapse atmışlardı. Hapishaneye ulaştıklarında saat gecenin ikisiydi O saatte ağlar gibi bir inilti duymuş ve bekçiye sormuştu Adam burada 75'lik Bedü zaman diye bir hoca var. O her gece sabaha kadar böyle devam eder. Ne yapar bilmiyoruz diyordu. Üstad Hazretleri 1953'te Mehmet Fırıncı ağabeyin Fatih Çarşamba'daki evinde 3 ay misafir kalmıştı. Fırıncı ağabey defalarca arkasında namaz kılmak şerefine ermişti. O da Hazret'in tesbihatı gayet ağır ve kelimelerin üzerine basa basa durarak yaptığını anlatıyordu. Geçiştirmiyor, her kelimeyi duymaya çalışarak okuyordu. Molla Hamid Efendi, Van'da iki sene yanımda kalmış, hizmetini görmüş, hayatının en saadetli günlerini yaşamıştı. O da, üstadın ibadetinin, ihlasının gayretinin şahidiydi. Üstad her gece, teheccüd namazına kalkıyor. Rabbim cümlemize nasip et inşallah. Bazı günler uyuyamayan Molla Hamid onu görüyor. Üstad Hazretleri, keçeli, Madem uyumuyorsun, kalk sen de gel, beraber dua edelim diyordu. Mullah Hamid, okuyacak bir şey bilmediğini ifade ediyor. O, ben dua edeceğim, sen amin dersin buyuruyordu. Mullah Hamid'in dua esnasında uykusu gelirse, ben de eskiden senin gibiydim, sonra alışırsın derdi. Çok mütevaziydi. Geceleri Kur'an-ı Kerim'den virt edindiği sureleri ve Peygamber Efendimiz'in sallallahu aleyhi ve sellemin meşhur duası olan Cevşenül Kebir'i abdülkadir Geylani ve şah Nakşibendi gibi büyük evliyaların münacat ve dualarını Salavat-ı Nuriye'leri ve bilhassa Risale-i Nur'un menbaı olan Hizb-i Nuriye'yi okur bunları tamamlayınca da Risale-i Nur'la meşgul olurdu Meşhurların duası ile dua etmesini Molla Hamid'e büyük bir sarayın kapısını açtırmak için nasıl o saray sahibinin tanıdığı kimseye benzeyerek kapı vurulursa ben de Yunus Aleyhisselam'ın Veysel Karani'nin doğa ve münacatlarını okuyorum ki onunla kapıyı açtırayım onlar kapıyı açmışlar ben de seninle içeri gireyim şeklinde izah etmişti evet değerli dinleyiciler şimdilik bugünkü sohbet programını burada inşallah bir ara verelim diyorum Üstadla ilgili bu sohbetlerimize inşallah yarın öbür gün daha sonraları devam edeceğiz. Kısa bir aradan sonra Aile İlmihali bölümünde yine inşallah sizlerle beraberiz değerli dinleyiciler. Değerli dinleyinlerimiz Geldik bugünkü Aile ilmi Hali bölümüne Nişanlılık döneminde Dini nikah kıymak doğru mu? Bu da çok sorulan Sorulardan birisi Nişanlılık dönemi tarafların birbirlerini tanıma dönemidir Böyle tanışma dönemindeyiz İşi hemen sonuca götürüp de Dini nikah yapılmaz. Yapılırsa, Selahiyet erkeğin eline geçtiğinden, Geri dönülmez hale gelinir. Halbuki nişanlılık, Dönülmesi mümkün olan bir devre olmalı. Bu dönemi, Taraflar tanışma süreci olarak yaşamalılar. Bina mı yapacaksınız? Temeline dikkat ediniz. Çünkü temeldeki yanlışlık, Çatının sağlamlığıyla düzeltilemez. Zayıf temel üzerindeki sağlam çatıyı da çökertebilir. İşte bir sorulan soru bunu hatırlatıyor bize. Nasıl bir yanlış başlangıç yapmışlar onu arz edeyim. Öğretmen kızcağız yine öğretmen bir delikanlı ile nişanlanmışlar. Ne ala ne güzel diyeceksiniz benim gibi. Acele etmeyin sonuna bakın. Daha nişanlılık döneminde tutmuşlar bir de hemen dini nikah yapmışlar. Yani kızcağız bütün selahiyeti tam tanımadığı nişanlısının eline vermiş. Sonra ne mi olmuş? Bakın ne olmuş. Nikaha yaptıktan sonra oğlan teklifini yapmış. Sen özel okulda öğretmensin orayı terk et. Benim gibi müleğitime geçin. Birlikte olmamız daha güzel. Kızcağızın cevabı ise kesin hayır olmuş. Milli eğitimde ben başım örtülü çalışamam. Burada idare ediyorlar. Dolayısıyla bu isteğine uyamam. Ne olmuşsa bundan sonra olmuş. Damat sen de başını açarsın deyince kıyamet kopmuş. Aldıkları bütün eşyalar iade edilmiş. Münasebetler kesilmiş. Yani ayrılmışlar. Ancak oğlan diretiyormuş. Gerçi eşyaları aldım ama nikahı vermem, yani bozamam, boşamam. Kızcağızın sorusu şu, şimdi ne olacak? Baştan yapılan yanlışlığın sonunda neler hissedilirse, bunda da onlar hissedilecek, aynı üzüntü ve sıkıntı yaşanacaktır. Çünkü yanlışlık baştan yapılmış. Henüz taraflar birbirlerini tam tanımadan, bütün ihtimalleri konuşup bir sonuca bağlamadan hemen karar vermiş dini nikahı yaptırmışlar defalarca ifade ettik nişanlılık dönemi tarafların birbirlerini tanıma dönemidir böyle tanışma döneminde işi hemen sonuca götürüp de dini nikah yapılmaz yapılırsa selahiyet erkeğin eline geçtiğinden geri dönülmez hale gelir halbuki nişanlılık dönülmesi mümkün olan bir devre olmalı bu dönemi taraflar tanışma süreci olarak yaşamalılar bu muhayyerlik dönemi yaşanmamış Resmisinden çok önce dinin nikah yapılmış, sonunda iyice tanışıp da ben senin özel okuldaki hizmetini uygun bulmuyorum. Uygun olanı benim gibi resmi yerde hizmet etmen, başın açılsa da demeye gelince anlaşamayacaklarını anlamışlar. Anlamışlar ama iş işten geçmiş. Dinin nikahı yapmış, ayrılma imkanını bütününe ilken eline vermişler. Buna rağmen de ayrılmışlar ama erkek nikahı vermiyor yani boşanmıyormuş. Şimdi ne olacak? Esas mesele burada. Bir defa nikah, kızcağıza verilen ziynetleri, mehri ve eşyaları kendi malı yapar, iadeyi gerektirmez. Çünkü nikahla bunlar onun malı olmuştur. Dini sorumluluğu hisseden taraflar, bunun da uhrevi sorumluluğunu hissetmeli, verdiklerini geri almamalılar. İkincisi, erkeğin kadını boşamasıdır. Çünkü nikah altında birinin hem maddi hem de manevi sorumlusudur. Bu sorumluluğu sebepsiz yere taşımaya razı olmamalıdır. Üçüncüsü, bizim temennimiz bütün bunlara rağmen tarafların ortak noktaları bulmaları, anlaşmayı, temel mefhumlarda birleşmeyi düşünmeleridir. Çünkü meslek birliği vardır. Bu önemli bir birliktelik olsa gerektir. Birbirlerini anlamaları kolay olacaktır. Acele karar iki tarafa zarardır. Nikaha rağmen kızla erkeği görüştürmemek dinin emri mi? Efendim herkesin derdi kendine göredir. Doğudan iki defa telefon edip dert yanan birisi kendine göre bir dert. Şöyle arz ediyor. Önce nişanlanmışlar. Ne güzel diyeceksiniz. Ben de öyle demiştim. Hemen arkasından da nikahlanmışlar. Siz yine ne güzel diyeceksiniz. Ben de öyle demiştim. Ama gel gör ki bu güzellikler nikahlıları bir araya getirip de bir iki satır konuşma imkanı vermemiş. Neyi nasıl düşündüklerini anlayacak bir sohbete muvaffak olamamışlar. Aile fertleri içinde de olsa hala bir araya gelemiyor, birbirlerinin neyi nasıl düşündüklerini bilemez halde bekliyorlarmış. İşte o insanın sorusu şu, nişan yapılmış, arkasından da nikahı icra edilmiş, neden bir araya gelip de konuşma imkanı tanınmıyor, birbirimizle ne ölçüde uyum içinde olacağımızı tespit fırsatı verilmiyor. ''Dinimiz böyle mi emrediyor? Bu nasıl dindarlık? Haksız mıyım?'' bu tutumu yanlış görmekte. Hemen arz edeyim ki, durum anlatıldığından ibaret haksız değilsiniz. Nişan yapılmış, arkasından nikahta icra edilmiş, geriye mahremiyet adına bir şey kalmamış ki hala yabancı kabul etsinler. Bir araya getirip de aile içinde olsun konuşup tanışma imkanı vermesinler. Bu işin yanlışlığı şuradan da belli.'' Ya ileride bir araya gelince anlaşamayacak yapıda olduklarını tespit ederlerse ne olacak? İş işten geçtikten sonra yapacakları bu tespit bunu şimdi anlamı imkanı vermeyen kız tarafı için çok pahalıya mal olacak bir sonuç olacaktır. Halbuki nişanlıyken aile fertlerinin de bulunduğu yerde konuşup tartışmalılar ki ne kadar anlaşıp uyuşacaklarını baştan tespit etsinler. Haydi bunu yapmamışlar. Nikahtan sonraya ne oluyor? ''Hangi engel var ki hala tanıştırıp konuşturmamaktalar? Bana öyle gelir ki bu yanlış din adına değil, yersiz olan örf, adet adına icra edilmekte, dini de örtü olarak kullanmaktalar. Halbuki nikahtan sonra ana babanın kızları üzerindeki tasarrufları sona ermiştir. Artık kızın yemek masrafı dahi kocasına aittir. Kocası dilerse babası evinde dahi bırakmaz, alır kendi evine götürür. Başka kimse de engel olamaz.'' Demek olanlar İslam'ın gereği değil, yöresel örfün, adetin, geleneğin batıl uygulamasıdır demiş. Evet, gelinlik kıyafeti giymenin dini hükmü nedir diyor. İnşallah bunu da yarınki sohbetimizde aile ilmali bölümünde sizlerle paylaşmaya çalışacağız değerli dinleyiciler. Bir sohbet programının da sonuna gelmiş bulunuyoruz. Bir sonraki programda buluşmak ümidiyle hepinizi Allah'a emanet ediyor. Yüzünüzden tebessümün, gönlünüzden de sevginin eksik olmamasını diliyor. Dudaklarınızdan dualarınızın eksik olmaması ve samimi kalpten yapmış olduğunuz duaların da Rabbim katında kabul edilen duaların arasına dahil edilmesini o rahmeti sonsuzdan niyaz ediyor. Hepinizi Hürmetlerle selamlıyorum. Cenab-ı Hakk bunduklarınıza sizleri nail eylesin. Korktuklarınızdan da inşallah sizlere muhafaza eylesin diyoruz. Bir dua ve arkasından bir şiirle hepinize şimdilik alasmaladık diyoruz efendim. Bismillahirrahmanirrahim Gönlü Hakikate ermiş Olgun ruhların Ebedi mihrabı Duygularıyla kanatlanmış Ariflerin duyup bildikleri Tek varlık Alemlerin Rabbi Allah'a Onun ilmi adedince hamd Varlığın özü Ve nüvesi yaratılış ağacının meyvesi Ve tevhid hakikatinin En gür sesi Peygamber Efendimiz Hazreti Ahmed-i Mahmudu Muhammed Mustafa'ya onun seçkin ailesine, mümtaz arkadaşlarına salatü selam ediyoruz. Ey Rabbimiz! Kendisiyle senin kapına gelindiğinde mutlaka icabet buyurduğun ve yine onunla anıldığın her zaman kullarına yardımcı olduğun namı celilin hürmetine istiyoruz. Dualarımızı kabul buyur. Ve ümitlerimizi boşa çıkarma. Senden kusurlarımızı setretmeni. Günahlarımızı yarlıgayıp bizi mağfiret buyurmanı. İhlasa erdirdiğin has kullarına bulunduğun gibi bize de lütufta bulunmanı. Bize malın mülkün bir fayda vermediği o günde işimize yarayacak. Ve senin hoşlanmadığın kirli duygulardan arınmış bir kalbi selim, her zaman sadece doğruyu söyleyen nezih bir lisan ve bizi senin sevgine ve seni sevenlerin sevgisine yaklaştıracak makbul ameller nasip etmeni dileniyoruz. Rabbimiz, hoşnutluğunu, ufkumuzu bütünüyle kaplayan en büyük gaye ve cennetini de Ebedi meskenimiz eyle, efendiler efendisine, onun nezih aile fertlerine, yıldızlar kadar parlak ve seçkin arkadaşlarına salatü selam ederek bunları senden dileniyoruz. Kabul buyur Rabbimiz. Zulmet çözülüyor. Her yanda bir ışık, karanlıklar çözülüyor. İzbelerde uğultu, yarasalarda telaş. Yalan balonları büzüldükçe büzülüyor. Kayıyor ilhat ölüm ufkuna yavaş yavaş. Her yanda bir ışık, karanlıklar çözülüyor milyonlarca yıldızdan milyonlarca gizli nur iniyor sessiz sessiz zulmetlerin bağrına ve inançla ışıldayan çehrelerde huzur koşup ebediyet üflüyorlar dört bir yana milyonlarca yıldızdan milyonlarca gizli nur her gün daha da enginleşiyor mavi ümit. Baykuşlar her yanda ölüm marşları söylüyor. Ve işte ufukta Levent boylu nesli Cedid. Gecelerde hırıltı, geceler boğuluyor. Her gün daha da enginleşiyor mavi ümit. Ürpertiyor karanlıkları esen rüzgarlar. Toprak rahmete döndü çölün enginlerinde. Ve kabarıyor denizlerde mavi dalgalar, renkli baharlar, müjdesiyle günün birinde ürpertiyor karanlıkları esen rüzgarlar.